Kollu şamdanlarda yanan mumlar, çam biçimi altlıkları üzerinden alevlerini uzatıyorlardı. Donuk bir ile kaplı kesme kristaller, birbirlerine karşılıklı soluk ışıklar gönderiyorlardı. Masanın uzunluğunca sofraya demet temek çiçekler konmuştu. Geniş kenarlı tabaklardıysa, Piskopos başlığı biçimi katlanmış peçetelerin iki büklüme arasında yumurta biçimi küçük birer francala vardı. İstakozların kırmızı ayakları tabaklardan dışarıya taşıyordu. Geniş örgülü sepetlerde, yosunlar üzerine kat kat yerleştirilmiş iri meyveler vardı. Bıldırcınların tüyleri üzerlerindeydi. Her yandan dumanlar yükseliyordu. İpek çorapla kısa pantolon giymiş, beyaz kravatla dantel bir yaka takmış şef garson, yargıç gibi ciddi bir edayla konukların omuzları arasından yemekleri kesilmiş, hazır olarak uzatıyor, seçtiğiniz parçayı bir kaşık vuruşta sizin için kaldır veriyordu. Bakır çubuklu büyük çini sobanın üstünde çenesine kadar örtülmüş bir kadın heykeli vardı. Ama hanımların birçoğunun eldivenlerini bardakların içine koymadıklarını fark etti. Bir yanda da sofranın üst başında bütün bu kadınlar arasında yapayalnız yaşlı bir adam ağzından yemeklerin sularını damlata damlata atıştırıp duruyordu. Tepeleme dolu tabağının üzerine eğilmiş, peçetesini çocuklar gibi ensesi hizasından düğümletmişti. Gözlerinin akı çizgi çizgi kanlıydı. Başının arka yanında siyah bir kurdele'ye sarılı bir saç örgüsü bulunuyordu. Bu adam Marki'nin kaynatasıydı. Woodray'de Marki Konfla'nın şatosunda av partileri yapıldığı devirde Kont Dartuan'ın eski gözdesiydi. Söylenildiğine göre ''Madame Dölay yüzünden önce ''Madame Gonyi sonra da ''Kraliçe Marie Antoinette'' ona metreslik yapmıştı. Yaşlı adam çapkınlıklar, düellolar, iddialar, kaçırılan kadınlarla dolu maceralı bir yaşam sürdürmüş, elindekini avucundakini yiyip bitirmiş, bütün ailesini yıldırmıştı. Adamcağız kekeleyerek parmağıyla yemekleri gösteriyor... Sandalyesinin arkasında duran bir uşak da kulağına eğilerek ona yüksek sesle bu yemeklerin adlarını söylüyordu. Emma'nın da bakışları tıpkı olağanüstü heybetli bir şeye takılırcasına kendiliğinden hep bu sarkık çeneli ihtiyara dikiliyordu. Demek bu adam sarayda yaşamış kraliçelerin yataklarında yatmıştı. Kadehlere buzlu şampanyalar konuldu. Emma bu soğukluğu ağzında hissedince tepeden tırnağa ürperdi. Ömründe nar görmüş, ananas yemiş değildi. Toz şeker bile başka yerlerdekine göre daha ince, daha beyaz göründü ona. Sonra hanımlar baloya hazırlanmak üzere odalarına çıktılar. Emma tıpkı sahneye ilk kez çıkan bir aktris gibi makyajını özene bezene yaptı. Saçlarını berberin önerilerine uyarak düzenledi, sonra yatağın üzerinde serili duran ince yünlü elbisesini giydi. Şarl'ın pantolonu göbeğini sıkıyordu. ''Dans ederken ayağımın altındaki kayışlar rahatsız edecek beni.'' dedi. ''Emma, dans ederken mi?'' diye sordu. ''Evet.'' ''Genç kadın delirdin mi ayol?'' dedi, ''alay ederler seninle.'' Otur oturduğun yerde hem bir doktora böylesi daha çok yaraşır. Şal sesini çıkarmadı. Emma'nın giyinmesini beklerken odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Karısını aynada iki şamdanın arasında sırtından görüyordu. Kara gözleri daha da kara görünüyordu. Kulaklarına doğru hafifçe kabarmış olan saç tutamları mavi bir parıltıyla ışıldıyordu. Saçının topuzunda sallanan bir sap üzerindeki gül durmadan titreyip duruyordu. Gülün yapraklarının ucunda da yapmaz su damlacıkları vardı. Giysisi açık sarıydı. Kırmaları yeşille karışık, küçük çiçekli, üç tane gül demetiyle tutturulmuştu. Şal gelip onu omuzundan öptü. ''Genç kadın bırak beni'' dedi. Üstümü başımı buruşturuyorsun. O sırada bir kemanın çalmaya başladığı, Boruların öttüğü duyuldu. Emma koşmamak için kendini zor tutarak merdivenden indi. Kadriller başlamıştı. Konuklar sürekli geliyor. Herkes itişip kakışıyordu. Emma kapının yanında bir sıraya oturdu. Kadril bitince salonun ortası boş kaldı. Erkekler gruplar halinde ayakta durarak konuşmaya, üniformalı uşaklar da kocaman tepsiler getirmeye başladılar. Sıra sıra oturan kadınlar üstü resimli yerpazelerini sallıyorlar, çiçek demetleri yüzlerdeki gülümseyişleri biraz örtüyor, alttan tıpalı şişeler yarı açık ellerde dönüyordu. Bu ellerdeki beyaz eldivenler tırnakların biçimlerini belli ediyor, bilek hizasında eti sıkıyorlardı. Dantel süsler, elmas iğneler, madalyonlu bilezikler titreşip göğüslerde ışıldıyor, çıplak kollar üzerinde hışırlıyordu. Alınlara iyice yapıştırılıp ensede bükülmüş saçların üzerinde demet, salkım, ya da dal halinde sevda ve nar çiçekleri, Yaseminler, e, başağı andırırcasına sıralanmış çiçeklerle, mavi mavi peygamber çiçekleri de vardı. Köşelerinde akıllı uslu oturan asık yüzlü anneler, sarık biçimli kırmızı başlıklar giymişlerdi. Kavalyesi parmaklarının ucundan tutup da, Genç kadın sıraya girerek dansa başlamak için kemanın çalmasını beklerken kalbi biraz çarptı. Az sonra heyecanı geçti. Orkestranın temposuna uyarak boynunun hafif hareketleriyle ileriye doğru kayıyordu. Ara sıra öteki çalgılar susunca keman tek başına çalıyor, parçanın güzel yerlerinde Emma'nın dudaklarında bir gülümseyiş beliriyordu bitişik salonda masaların çuhaları üzerine dökülen çilçil çil altınların şıngırtısı duyuluyordu. Derken çalgıların tümü çalmaya başlıyor. Pistonlu korna uzun uzun ötüyordu. Bunun üzerine ayaklar tempolu tempolu yere vuruyor. Etekler kabarıp birbirine sürtünüyor. Eller birleşiyor sonra ayrılıyordu. Aynı gözler Önce önünüzde yere bakarken sonra gelip yine sizin gözlerinize dikiliyordu. 25 ile 40 yaş arasında birkaç erkek dans edenlerin arasına yayılmışlar ya da kapıların önlerinde sohbete dalmışlardı. Aralarındaki yaş farkı, giyim e, ya da yüz biçimi ne olursa olsun hepsinin aynı aileden olduklarını belli eden bir halleri vardı. Bu yüzden kalabalıktan ayrı duruyorlardı. Bunların iyi dikilmiş fırakları daha yumuşak kumaştandı sanki. Daha iyi cins yağlarla parlatılmış olan saçları da güleler halinde şakaklarına doğru indirilmişti. Yüzlerinde zenginliğin rengi vardı. Porselenlerin solukluğu, satenlerin hareleri, Güzel mobilyaların cilalarıyla daha da belirren lezzetli yemeklerin sağlık içinde korudukları bir renkti bu. Kısa bağlanmış kravatların içinde boyunlarını rahat rahat çeviriyorlardı. Uzun favorileri devrik yakaların üzerlerine dökülüyordu. Dudaklarını köşelerine büyük birer marka işlenmiş mendirlerle siliyorlar. Mendillerden de hoş bir koku çıkıyordu. Yaşlanmaya başlamış olanların Genç bir hali vardı Gençlerin yüzlerinde ise Olgun bir eda görülüyordu Aldırmaz bakışlarında Her gün doyuma Ulaştırdıkları tutkuların Uysallığı seziliyordu Yumuşak tavırlarının Arkasında da zor olmayan Şeylere egemen olmanın Verdiği o özel Hoyratlık görülüyordu İnsanın gücü böyle şeylerle Bilenir gururu Bunlar sayesinde okşanır. Cins atlara binmek, kötü kadınlarla düşüp kalkmak gibi şeylerdir bunlar. Emma'nın üç adım ilerisinde mavi giysili bir erkek, inciden mücevherler takmış, solgun yüzlü bir kadınla İtalya'dan söz ediyordu. İkisi de Roma'daki San Pietro Kilisesi'nin sütunlarının kalınlığını, Tivoli'yi, Vesuv'ü, Kastellamare'yi, Kazino'yu, Ceneva'nın güllerini, Kolesseum'un ay ışığındaki halini anlata anlata bitiremiyorlardı. Emma bir yandan da anlayamadığı sözcüklerle dolu başka bir konuşmaya kulak misafiri oluyordu. Herkes ufak tefek bir delikanlının çevresine toplanmıştı. Bu delikanlı geçen hafta Miss Arable ve Romulus adlı atları geride bırakmış. İngiltere'de de bir hendekten atlayarak 2000 altın kazanmıştı. Bir koşu atlarının şişmanlamaya başladıklarından yakınıyor. Bir başkasıysa atının adını anlaşılmaz hale sokan dizgi yanlışlarından yakınıyordu.